Karşınızdayım. E, programa başlamadan evvel destekçimiz Sayın Mehmet Taylan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. E, geçtiğimiz programda konuğumuz e, Kamil Frat idi. Değerli hocam, e, fotoğraf sanatçısı, küratör, akademisyen. E, ama konularımız yarım kalmıştı. Bu haftada e, devam etmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ...konuşacak çok şey var. Ee, evet. Onlara devam edelim istiyoruz. Bir yerden şeye girdik... E, ...aile albümlerine... ...programın sonunda. Aile albümlerinin önemini... ...ben biliyorum ama... E, ...acaba herkes farkında mı? Emin değilim. Şimdi dijitale de Birçok e fotoğraf aslında daha saklanmadan silinip gidiyor. Yani aile albümleri... ...niye önemlidir böyle geniş bir soruyla başlayayım. Siz bildiğiniz noktaya yoğunlaşın. Şimdi geçen programda şey demiştik, kişisel tarihte evet. kalmıştık ve kişisel tarihte aslında kayıt için iki temel unsur var. Bir tanesi işte notlar, yazılar, anılar, günlükler vesaireler falan. Diğer taraftan da fotoğraflar yani belli bir zaman diliminden sonra da e, fotoğraflar devreye giriyor ve en önemlisi de fotoğraf albümleri. yani şimdi bu dijital teknolojiyle birlikte aslında e, ailelerin albüm tutma alışkanlıkları da giderek ortadan kalkıyor ya telefonun belleğinde ya da işte biraz daha mesela bir üst noktadan bakanlar işte e, telefonların belleklerinde tutmuyorlar bilgisayar belleklerinde tutuyorlar Hı. ama E, ...bunların basılmadığını ve işte çoğunun dijital e, hard disklerde e, saklandığını biliyoruz. Oysa bizim yani bütün dünyada olduğu gibi bizim coğrafyamızda da müthiş bir e, aile albümü geleneği vardır. Yani hı hı. hem e, fotoğrafların saklanması olarak hem de yani ta Osmanlı'dan e, bu yana bir e, albüm... hani. Zanaati dediğimiz şey var. Yani sen de bunu Hı -hı. çok iyi biliyorsun. Yani özellikle 19. yüzyılda e, tabii fotoğraf çok değerli ve o değeri daha da iyi gösterebilmek için müthiş albümler yapıyorlar. Ve o albümlere fotoğrafları yapıştırıyorlar. Aslında o yapıştırma e, fotoğrafın canını okuyan bir şeydir. Hı -hı. Ama işte olsun. Yani niye? Çünkü işte o yapıştırıcı zaman içinde fotoğrafın kimyasını bozuyor ve bo fotoğrafın bozulmasına neden oluyor. E, işin teknik kısmını tabii bir tarafa bırakalım. Aile albümleri e, sadece aileye ait bir şey değildir aslında. E, Hı -hı. Neden değildir? E, bir önceki programda konuştuk, başka disiplinler diyoruz mesela. Bunun içinde o ailenin sosyolojisi, yaşamı, e, nasıl yaşadığı, yaşadığı dönemdeki dış dünyayla ilişkileri vesaireleri hepsini aslında biz bu aile albümleri içinde yer alan fotoğraflardan anlayabiliyoruz. Bu, sadece bu mu? Hayır değil. E, şu bir gerçek ki insanlar e, niye fotoğraf çektirmişlerdir? İşte e, anılarını ya da e, ailelerini vesairelerini nasıl olduğunu görmek için. Bunu yaparken de Ee, çoğu zaman arka planda da stüdyolar dışında e, kent peyzajlarını kullanmışlardır. Kentin bir e, noktasında durup orada fotoğraf çektirmişlerdir falan. Şimdi e, diğer taraftan da stüdyolarda eskiden e, aileler işte böyle en güzel kıyafetlerini giyip gidip e, fotoğraf çektirdiler. İşin sosyolojisine baktığımızda o aile fotograflarının yani stüdyolarda çekilen fotoğraflara baktığımızda ailenin hiyerarşik yapısını bütün o çocuklar anne-baba ilişkilerinin oturma nasıl bir oturma düzeni içinde olduklarıyla birlikte hani oradan çıkarılacak sonuçlar var kılık kıyafetten çıkarılacak sonuçlar var ilişkilerden çıkarılacak sonuçlar var yani dolayısıyla aslında her bir fotoğrafın bir metin olduğu gibi bir gerçek var. Ee, diğer taraftan da insanların dış dünyada yani kentlerde, kasabalarda, köylerde fotoğraflarını e, çektiklerinde de ister istemez arka planda bir insanları saran bir e, mekanla birlikte fotoğraflar çektirmişlerdir. Ve o mekanlara dair ipuçları buralardan çıkıyor. Yani bu fotoğraflardan çıkıyor. Yine orada da deminki saydığım, stüdyolarda çektim ölen fotoğraflarda olan her şey bu fotoğraflarda da var ve e, zamanın bütün izlerini bu fotoğraflar e, saklıyorlar. Yani hangi tarihlerde çekildiyse o tarihe dair bütün ipuçları bu fotoğraflarda var. Yani işte 70'li yıllarda çekilmişse işte insanların bol paçalı yani geniş paçalı İspanyol paçalı pantolonlar giyiyorlarsa. Bu bir tarihe dair zaten ipucudur. İşte hı hı. illa arka tarafta bir takvim olmasına gerek yok anlamında söylüyorum bunu. Hı hı. Yani bu göstergeler ki bunu hani, saatlerce bunun üzerinde konuşabiliriz ama bu göstergeler bize şunu söylüyor. Bu aile albümleri sadece o aileyi anlatmıyor. Bu aile albümleri yani her ailede olan albümler e, işin ilk program, geçmiş programda da konuştuğumuz gibi sosyolojisini, psikolojisini, ekonomisini, zamanını vesairesini hepsini içinde barındıran büyük bellekler olarak değer kazanıyor. Bu özellikleri, özelliklere sahipse bu albümler, bu albümlerin bir arada toplanması ve toplumun ya da içinde yaşadığımız toplumun başka bir tarihinin de yazılabileceğini, bu kaynaklara bakılarak, e, geçmişe dönük, e, birçok bilgiye ulaşılabileceğini e, düşünmek gerekiyor. Hı. Böyle düşünebildiğimiz oranda da çok açıkçası aslında bu e, arşivlerin, bu aile e, albümlerinin e, koruma, korunması, hem de nasıl korunması gerekiyor, nadide bir Eser gibi korunması, korunması gerekiyor. gerekiyor. Hatta e, eskiden gene yapıyorlardı. E, fotoğrafların arkasına notlar alıyorlardı. Bugün burada gitti. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu e, ben bir fotoğraf koleksiyoncusu olarak biliyorum. E, çünkü onlardan o kadar e, e, bilgi alıyoruz, elde ediyoruz ki. Şimdi tabii insanlar e, da genellikle şöyle bir kanı olabilir. Bizim hayatımız kimi ilgilendirir, niye önemli olsun ki gibi. Ama burada şeyi söylemek istiyorum, William Shakespeare'in bir sözünü söylemek istiyorum. Her insanın hayatında bir tarih vardır der. Bunun kıymetini bilmek ve notlar tutarak hatta o gün çekilen fotoğrafın neden önemli olduğu gibi o günkü duygular bile olabilir. O günkü küçük bir siyasi not bile olabilir. Evet bu biraz tarihçi yaklaşım olabilir ama kendileriyle ilgili şeyleri yazsınlar. E, i̇nanılmaz bir değeri var. E, notu gerçekten çok önemsiyorum. Ne demişler? Ali unutur, kalem unutmaz. Dolayısıyla evet. e, not tutarak, bu albümlerin kıymetini bilerek e, bir e, saklama koşulu oluşturmak gerekiyor. Hiçbir şey yapmıyorlarsa insanlar kendileri için bunları, torunları için ve sonraki kuşak için yapmalılar. Kitaplar var bununla ilgili. Bir de dijital ortamda da insanlar paylaşıyor. Belli bir aile her gün bir fotoğraf paylaşarak o fotoğrafın hikayesi içinde yer alanlar, o kişiyle ilgili bilgileri de paylaşıyorlar. Aslında dijital ortam da buna imkan veriyor ama bunlar bir yandan da kaydedilmiş oluyor. Bu arşivlerin korunması belki aileden aileye aktarılabilir çok değil ama bir de benim gibi, sizin gibi ekstra ekstra arşivleri olanlar var. Benim kendi çektiğim fotoğraflar belki çok büyük rakamlar değil ama sizin, büyüklerimizin, büyük fotoğrafçıların, bizden önceki fotoğrafçıların yıllar boyunca çektikleri bir arşiv var. Bunlar ne olacak? sizin arşivleriniz ne olacak? Sizden başlayalım. Birçok önemli fotoğrafçımızın şu an arşivlerine ulaşamıyoruz. Dağılmış durumda, yok olmuş durumda. Yakınlarına ulaşamıyoruz bazılarının. Ara Güler belki bu anlamda şanslı ve ne mutlu bize. Çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Ama diğer, diğerlerin ne olacak? Herkes bu kaygıyı taşıyor. Ben mesela bir deprem olunca Ölecek miyim, kalacak mıyım? Onu düşünmüyorum da. Nasıl kurtaracağım koleksiyonumu? Bunun derdindeyim. E, ne olacak? Yani ne olmalı? Şimdi aslında o Shakespeare'in herkesin kendi tarihi, bir tarihi vardır meselesini. Yani lafı biraz uzatacağım ama bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın işte son günleri Hitler... Berlin'deki yeraltı sığınağında Rus ordusu Berlin'e giriyor. İşte orada hani hala olup olmadığı bilinmiyor. İşte Hitler ve eşi intihar ediyorlar falan. Neyse buradan insanlar da kaçıyorlar. Şeyden. Sığınakta. Çünkü iki kişi yok. Orası koca bir yeraltı. Küçük kent gibi. Rus askerleri iki kişiyi Yakalıyorlar. Bu iki kişi aslında bütün savaş boyunca bu sığınakta yer alan insanlar, yani Hitler'in çok yakınında hizmetlisi vesaire, bu ikisini alıyorlar ve Rusya, Rus Moskova'ya zannediyorum götürüyorlar. Orada dört buçuk yıl birbirlerinden ayrı geriye doğru gün gün şeyleri yazıyorlar. Neler olduğuna dair. Çünkü e, o dönemde Stalin'in en büyük takıntısı Hitler. Hitler'in de Stalin olduğu gibi. Ve e, müthiş bir hikaye ortaya çıkıyor. Yani geriye doğru gittiğinde e, orada e, ki hani bize anlatılan tarihin dışında nasıl bir hayat olduğunu çok iyi anlatıyor. Yani işte hangi subay kimle iş kırıştırıyor falan filan yani biz hep böyle 24 saat bunlar savaş düşünüyorlar diye düşünüyoruz hiç öyle değilmiş yani neyse <gülüyor> ve e, bu böyle bir rapor halinde Stalin'e sunuluyor ve bu da dosyanın üzerine e, bir imza atıyor kaldırılıyor daha sonra bu Hitler kitabı diye yayınlandı şimdi neden söylüyorum bir tarafta evet Hitler gibi bir figür var yani onun hikayesi çok önemli ama onun yanındakilerin anlattığı hikayelerle biz Hitler'in hikayesini tam anlıyoruz ...yoksa e, ikonik bir nesneye dönüşüyor ve e, ona yüklenmiş anlamlar üzerinden gidiyoruz. Orada Oysa bu notlarda, bu e, kitapta bütün o e, arka planı görebiliyoruz. E, dolayısıyla şimdi e, kişisel tarih meselesi çok önemli... E, bu işte ne olacak hani bütün arşivler ne olacak? Aslında çok e, hani bizim kişisel ar arşivlerimizden önce aslında hani e, cumhuriyet sonrasında özellikle şehirlerdeki kasabalardaki e, stüdyoların arşivleri ne olacak meselesi var. En önemli meselelerden bir tanesi. Büyük çoğunluğunun yok olmuş olma ihtimali çok büyük. Neden? Çünkü insanlar ikinci kuşaklar, üçüncü kuşaklar oradaki arşivdeki fotoğrafların bir değer olmadığını düşünüyorlar. Yani demin aile albümleri dedik ki onların aslında negatifleri ya da çoğu o arşivlerde. Ve e, o arşivleri insanlar hani aile tırnak içinde al, albümleri ya da kişisel olduğu için çoğu e, stüdyo e, hani birinci kuşak çok iyi not tutarak E, ...saklamıştır ama sonra işte yer yokluğu vesaire dijital teknolojiye geçirdikten sonra bunlar yok oldu. Bu, bu arşivler aslında e, bizim toplumumuzun gerçek anlamda belli, görsel belli ve bütün bu arşivlerin saklanması gerekiyor. Yani bunlara ulaşmak gerekiyor ve işte bunların bir, bir nasıl yapılır? Tabii bu böyle bir e, aslında... Seferberlik gibi bir şeyin ilan edilmesi lazım bu konuda. Çünkü e, bu yok olduğunda e, koskoca bir tarih yok olacak demektir. E, ve hani biz sadece böyle... İsmi çıkmış fotoğrafçıların arşivleri üzerinde duruyoruz. Oysa onlardan daha değerli olduğunu düşünüyorum ben bu arşivlerin. Hiç bilinmeyen ama 50 yıl e, Yozgat'ta stüdyoda fotoğraf çekmiş, aile fotoğrafları çekmiş, düğüne gidip düğün fotoğrafları çekmiş insanların, e, stüdyoların, e, arşivlerinin çok çok çok önemli olduğunu ve e, bunların e, korunmasının bir amatör heves değil, bir e, ülke meselesi olduğunu düşünüyorum çok ciddi olduğunu Tabii. düşünüyorum ee, diğer taraftan hani bizim arşivlerimiz ne olacak e, bilmiyoruz ne olacağını <gülüyor> e, neden ne olacağını bilmiyoruz şunun için bilmiyoruz şimdi ben 1978 77'den beri fotoğraf çekiyorum ve e, aslında hani benim işte Açtığım sergiler vesaireler falan bunlar başka bir boyutta ele alınması gerekir. Arşivim bir bölümünü oluşturur. Ama diğer bölümü ben onlarca kere Türkiye'yi dolaşmış bir fotoğrafçıyım ve çok fotoğraf çektim. Hani bugünkü gibi tabi dijital çıkıp 10 bin kare bir seyahatte çekmedim. O günkü hı hı. ekonomik koşullar içinde fotoğraflar çektik ama bugün elimizde ciddi bir arşiv olduğunu düşünüyorum. Benim gibi onlarca yüzlerce fotoğrafçının da e, arşiv evet. olduğu gibi bir gerçek var e, ve bunlar aslında işte ülkenin tarihini anlatıyor. İstanbul 1981'de yani geçen gün arşivden bir fotoğrafı bakıyordum. 81'de e, şeyi çekmiş. Ne derler? E, Sultanahmet'te e, caminin önünde salıncaklar var. Yani çocuklar Salıncağı. böyle şey ...çocuk salıncakları var... ...Sultan Ahmet Camii'nin önünde... ...yani orası böyle bir park gibi... E, ...aileler de çocukları sallıyorlar orada... ...yani hı. şimdi... E, ...bu çok önemli bir mesele... ...neden önemli bir mesele... ...yani e, bu cami kurulduğundan beri... ...böyle işte hep müze gibi... ...olmamış yani etrafında başka bir hayat var... ...orada yaşanmış ve bu fotoğraflar... ...bunları gösteriyorlar... ...o dönemi anlatıyorlar... Bunları ne yapacağız? Yani çok gene lefvuzat atmayalım. Vallahi bunların bir takım kurumlar kurulması gerekiyor ve bu kurumlar tarafından koruma altına alınması gerekiyor. E, tabii işin şey tarafları var. Yani eski teknoloji de yani hepsi film bunların dijital ortama aktarılması gerekiyor ve işte sahiplerinin bilgisi kaybolmadan o bilgiye de ulaşmak gerekiyor. Yani ben yıllar önce okulun Ee, hatırlarsın 125. yılında e, Mimar Sinan e, Üniversitesi'ne Armağan diye okulun bir kitabını yapmıştım. Nereden yararlanmıştık? Okulun fotoğraf arşivinden yararlanmıştık Hı. ama çok önemli bir şey var. Ee, bazı fotoğrafların üzerinde hiç not yoktu ve ve Kime başvurduk? Kerim Livrili hoca'ya başvurduk. Çünkü okulun en önemli belleği oydu. Kişisel belleği ve o fotoğrafların arkasına şeyleri yazdı. Bu kimdir, kimdir diye yazdı. Şimdi bu neden önemli? Şimdi benim arşivime hani notlarım var vesairem var ama biz böyle arşiv bilgisi başka bir şey. Yani çok hmm. e, sofistike bir alan. Yani kodlaması vesairesi, tarihi o su bu su notlar Yani bunların da hani biz yaşarken aslında oradaki her şeyin kayıt altına alınması gerekiyor. Yani hikayelerin kayıt altına alınması gerekiyor. Hmm. Sadece nerede çekildiği yeterli değil. Yani belki değil. küçük birer cümle o fotoğrafın çekildiği dönemde hani benim yanımda ne vardı? Kim vardı? Mesela anlatabiliyor değil muyum? Değil Bu önemli. Yani. E, dolayısıyla hani bunların olması lazım ama Yani bunun için üniversitelerin özellikle fotoğraf bölümlerinin e, bu konuda yani bir politika İnisyatif oluşturması, olması. inisiyatif evet. alması lazım. Çok önemli bu. E, şimdi hani ben, ben bizim okuldan biliyorum. Tabii biz bu konuyu çok konuşuyoruz. En büyük problemimiz fiziki alan meselesi. Yani Hı -hı. E, bir e, arşiv dediğiniz andan itibaren sizin Aslında çok özel e, iklimlendirilmiş, korunmuş alanlara ihtiyacınız var. Yani birinden negatiflerini aldığınızda ve o, orada işte istihdam edeceğiniz insanlara ihtiyacınız var. Onların taranması gerekiyor. E, kayıt altına alınması gerekiyor. Yani bütün bunlar tırnak içinde söylüyorum bir seferberlik gerektiriyor. E, yoksa... Yani eski arşivler. Şimdi ben kendi arşivime bakıyorum. Bir kütüphane dolusu fotoğraf var. Yani ufak bir kütüphane değil, ee, hmm. kocaman bir kütüphane gibi e, bu fotoğrafların dosyaların içinde, işte diğerlerin özel kutuların içinde olduğu bir arşivden söz ediyorum. Şimdi hmm. e, bunu e, hani bir yer, toplayıp bir yere verdiğinizde onun orada iyi korunması gerekiyor ve işte hani böyle on tane yan yana geldiğinde. Kocaman bir alan var. Ama bunların e, en büyük tehlike de şu. Hani e, ben çok yaşadığım için biliyorum. İşte ikinci kuşak, üçüncü kuşak bu, bunların artık bir müddet sonra yük olduğunu düşünüyor. Yani bir değer olduğunu çoğu yani ne kadar insanlar okumuş yazmış olsalar da bir değer olduğunu düşünmüyorlar. Ya da değer olduğunu düşünseler bile kapladığı yerle değer arasında <gülüyor> bir şey yapıyorlar. Ee, nasıl Kıyaslama. diyeyim? Kıyaslama. yapıyorlar ve sonunda diyorlar ki ya kapladığı yer daha değerli galiba diye düşünüyorlar <gülüyor> ve yani bu arşivler e, giderek kayboluyor. E, yani, yani bizi dinleyenler için bir şey e, en azından ulaşabildiklerimize söylemek lazım. Bunlar çok değerli. E, bir fotoğraf bile yani demin sen şey söyledin hani sadece ön yüzü değil Fotoğrafların arka yüzü, ön yüzü kadar değerlidir. Hele eski insanların alışkanlığı var. Fotoğrafların arkasına mutlaka not düşüyorlar. Hatta yetmiyor, önüne not düşüyorlar. Evet. Biliyorsun sen evet. e, e, Ve onlar da işte tarihin kayıtları aslında. E, hı hı. Dolayısıyla yani bunların hepsinin korunması gerekiyor. Ama önce kişiler koruması gerekiyor. En azından hani bugün bir şey yapılamıyorsa bile bu çok e, hani gerçekten hayati bir mesele. Bugün insanlar bunları dijital ortama aktaramayabilirler. Çünkü öyle bir mantıkları yoktur. Adam doktor. Nereden şey yapacak? Dedesinin e, arşivini işte dijitalize edelim falan filan. Ama e, en azından çok iyi e, koruyup e, yarın bir gün bunun mutlaka değerleneceğini, bu ülkenin bir değeri oldu. Hı hı. Yani Nasıl İskender'in lahti çok değerli ise hani bizim tarihimizde önemli bir yer tutuyorsa en az İskender'in lahti kadar bu arşivler her bir arşiv İskender'in lahti kadar değerli. Evet şimdi düşünün yüzde yüz aktarıldı biliyorum Akklimi arşivleri ama hepsiniz kullanıma açılmadı. İzlediğimizde bazılarının fotoğraflarına hala ulaşamıyoruz. Bu kolay da bir şey değil. Yani bunu da anlıyorum. Çok sağ. Bir de düşünün ki orada hani bir tanecik Abdülhamit arşivleri var. O yapılamamışken. Bunca fotoğrafçının arşivi. Yani bu göz korkutabilir. Ama dediğiniz gibi bu çok önemli bir mesele. Sıradan görüntüler değil. Hele şimdi tabii fotoğraf çekmek çok kolaylaştığı için bir şeyin değerini düşürmek istiyorsanız çoğaltın derler ya şimdi evet, evet. yani değeri düşmüş gibi gelebilir ama ya da çok varmış gibi gelebilir ama öyle değil belli döneme denk geliyor bir de para verip zaman ayırıp emek verip biriktirdiklerimiz var benim elimde ilk dönemin fotoğrafları var çok değilse de Osmanlı dönemine ait bolca fotoğrafım var Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait E, fotoğraflarım var, konulu fotoğraflarım var yani koleksiyonumda yer alan. Yani para verdiğiniz şeyin bile nereye gideceğini bilmek istiyor insan. E, dolayısıyla bu konuyu belki başka programlarda enine boyuna tekrar konuşmamız gerekebilir. Ne dersiniz? Şöyle tabii e, biz e, kendimizi işte bu tür işte fotoğraflar, nesneler yani sadece fotoğraf olarak düşünmemek gerekiyor işte. Hani eski baskı yaptığımız Makinede. kağıtların zarfları, tabii. makineler, işte filmler, duvardaki işte film markasının derece şeyi. Ya o kadar çok nesne var ki. Biz bunları toplarken tabii ne olacağını bilmeden. Sadece işte hani fotoğraf ...la e, haşır neşir olduğumuz için topladık. Ama hepimizin bir rahmi koç olması gerekiyor. Çünkü müze açabilecek. <gülüyor> e, şansa sahip olmamız gerekiyor. Bu da olmadığı için... ...özellikle tabii devlet kurumları... ...bu konuda öncülük etmesi gerekiyor. Ya da üniversitelerin... E, ...müzeler açılması gerekiyor. Çünkü... Bugün özel müze konusunda insanlar çok hevesliler. Yani her konuda aslında giderek müzeler açılıyor. Ama yani bu alana yönelmek, bu çünkü özel bir alan ve bu tıpkı Osmanlı arşivleri gibi e, hani bu ülkenin belleğine dair bir mesele. Yani gidip işte bir zeytinyağı müzesi açarsınız, e, orada hı hı. da işte hani zeytinyağına dair bir dünya nesneyi koyarsınız. Ama bu başka bir şey. Bu bizim ülkenin tarihi belleği. Dolayısıyla yani kurumlar belediyeler işte ya da hani belediyeler de tabii siyasi ve seçimle geldikleri için hani sürdürülebilirlik meselesi biraz problemli. Yani bir politika olması lazım çok açıkçası. Peki hocam gene sonlara geldik. Katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. İlk şeyimiz olsun bu, bu müzecilikle ilgili ilk konuşmalar olsun. Bunları daha ileriye taşımak mutlaka istiyorum. Programımın isminin foto müze olması boşuna değil. Evet. Yani hep aklımın bir tarafında o müze, müzecilik bunların ne olacağı sorusu var. Evet. Yani Buyurun. bu konuda tabii Gülderen yaptığın iş çok önemli. Ee, gerçekten bunu hani laf olsun diye söylemiyorum çünkü e, bu bütün bu konuştuklarımızın bir e, bilinç oluşturması gerekiyor, bir farkındalık oluşturması gerekiyor ve senin burada yaptığın şey bu anlamda çok önemli. E, yani böyle programların çoğalması, e, işte müze kaygısı yani müze fikri insanların kafasında olması. Yani müze deyince sadece üç tane fotoğraf makinesini bir araya getirmek değildir. O esas kısmı bellek kısmıdır. Yani belki bunun adı müze değildir, başka bir şeydir ama işte esas bizim uğraşmamız gereken konular bunlar. Yoksa eski fotoğrafları, fotoğraf makinelerini toplayıp müze açmanın, yani müze açtım diye ortaya çıkmanın hiçbir anlamı yok. Katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun, vafl olun. Ben teşekkür ediyorum. sağ ol Gülderen, teşekkür ederim. Teşekkürler, değerli dinleyiciler, sizlere de harika bir gün diliyorum, sağlıcakla. Foto Müze, fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.